Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşler, ikinci dersimiz olan <gülüyor> davet fıkı dersimizi yapacağız inşallah. Şimdi hatırlarsanız kardeşler biz davet fıkı ile alakalı konuşurken Geçen dersimizde yeni bir konuya başlamıştık. Demiştik ki davet ve davetçide bulunması gereken özellikler. Bu dersimizden sonra demiştik hem İslam daveti nasıl olmalıdır? Hem de İslam davetini yapan İslam davetçilerinde hangi sıfatlar bulunmalıdır? Diye bu sorunun cevabını vereceğiz demiştik hep beraber. Geçen dersimizde birinci maddemizi işlemiştik. Demiştik ki davetçi emin olmalıdır. Yani insanların yanında kendisine güvenilen bir insan olması gerekir. Hatırlarsanız demişti ki insanların bizim sözlerimizi hale alıp kulak vermeleri için öncesinde bize güvenmeleri gerekiyor. Hiçbir insan güvenmediği insanın sözüne itibar etmez. Güvenmediği insanın sözünü dinlemez. Ve şuara suresinden size bir ayet-i kelime söylemiştim. Demişti ki şuara suresi Peygamberlerin davetini toplu olaraktan bize öğreten, bize sunan surelerden bir tanesi. Şuara suresinde bütün peygamberler kendi kavimlerine diyorlar ki اِنِّي لَكُمْ rasulun emin. Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir davetçiyim, güvenilir bir elçiyim diye. Ve hatta demiştik Allah Resulleri bunu söyledikleri gibi aleyhimusselam kendi düşmanları olan müşrikler de peygamberlerin doğru sözlü olduklarını söylemişlerdir. İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği Peygamber aleyhissalatü vesselama وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Yakın akrabalarını uyarayım Muhammed. Ayeti indiğinde Peygamberimiz Safa Tepesinin üzerine çıktı ve bağırdı. Ey Adi oğulları, Ey Fihir oğulları, Ey Haşim oğulları dedi. Sonra onlara sordu. Ben şu tepenin arkasından attılar geliyor. Saldıracaklar desem bana inanır mısınız? Dediler ki evet inanırız. Çünkü biz senin yalan söylediğini hiç görmedik. Çünkü biz senin yalan söylediğini hiç görmedik diye ve demiştik hem rasuller emin olduklarını söylemişlerdir hem de onların düşmanları peygamberlerin emin ve güvenilir olduğunu söylemişlerdir. Daha sonra dedik ki kardeşler hep beraber şimdi ben eminim demekle insan emin olmaz. Bana güvenin demekle de insanlar insana güvenmez. İnsanın hayatında kendisiyle süslendiği, kendisiyle sıfatlandığı bir takım özellikler olmalı ki o insan emin olan bir insan olaraktan bilinsin insanlar tarafından bunun için geçen dersimizde 3 tane madde söylemiştik bu üçü de biraz sosyal hayatla alakalıydı hatırlarsanız demiştik ki bu 3 tane maddeyi yerine getiren bir insan toplum tarafından güvenilir kabul edilir getirmeyen insanlar da toplum tarafından güvenilir kabul edilmez zaten toplum güvenmediği insanlardan da daveti almaz bugün 4. maddeyi söyleyeceğiz inşallah münafıkların sıfatlarından şiddetle kaçınmalıdır yani davetçi emin olmak istiyorsa, insanlar tarafından kendisine güvenilme, güvenilmesini istiyorsa, münafıkların sıfatlarından şiddetle kaçılması gerekir. Bakın paragrafı okuyorum. Münafık, karakter sahibi olmayan, İslami veya örfi bir terbiye ile ahlaklanmamış insan tipidir. Bu vasıfları kendinde bulunduran insanlara güvenilmez. Müslüman, bu sıfatlardan kaçmak için elinden geleni yapmalıdır şahsiyetine itibar edilmeyen insanların davetine şüpheyle bakılır. Bakın kardeşler münafık nedir? İster İslam nazarıyla olaya bakalım, ister normal insanların nazarıyla olaya bakalım. Münafık şahsiyet sahibi olmayan insandır. Yani doğruları olmayan, ilke sahibi olmayan, İslam ahlakıyla ahlaklanmamış veya toplumun erdem olarak kabul ettiği şeyleri kendinde bulundurmayan insandır. Mesela İslam'ın gelmesine gerek yok. Bir insan doğru sözlü olabilmesi için toplumun İslam'ı biliyor olmasına gerek yok. Her toplumda doğru sözlü olmak güzel bir şeydir, insanı güvenilir kılar, yalan söylemek kötü bir şeydir, insanı güvenilmez insan sınıfına sokar mesela. Onun için daha İslam yokken, cahiliye varken mesela müşrikler sadaka veren, fakirlere yardım eden, yetimi koruyan, doğru sözlü olan insanları seviyorlardı, böyle olmayan insanları sevmiyorlardı. Peygamberimizi sevmeleri gibi mesela örnek olaraktan bunu şey yapabiliriz e bunu verebiliriz. Ondan dolayı münafık tipi yani toplumun ahlaksız dediği, bizim ise İslam'da nifak dediğimiz, münafıklık dediğimiz bu tipi kendinden bulunduran insanlar şahsiyetsiz insanlardır. Şahsiyetsiz olan insanlara toplum itibar etmez. Yani sadece din konusunda değil. Mesela adam burada diyelim ki bir işle ilgili konuşuyoruz. Kardeşimizin bir tanesi diyelim ki e, tekstil işiyle alakalı bir şey anlatıyor insanlar hepsi tekstil ustası olsa bile normal hayatta ahlaksız olan bir adamın sözünü dinleseler bile kulak asmıyorlar ama. Yani konuşuyor. hani Öylesine konuşuyor. Fakat ahlaklı olan biri, sözünün adamı olan biri mesela velev ki işi ondan daha da kötü bilse, işi daha da az bilse konuyla alakalı bir şey söylediği zaman insanlar ona kulak veriyorlar. Mesela biri çok iyi bir hatip, çok iyi bir konuşmacı olabilir. Ama diyelim ki insanlarla ilişkilerinde sürekli araza çıkarmışsa insanlar mesela ona kulak vermezler çok da güzel kendini ifade etse fakat hiç kendini ifade edemeyen konuşmayı bilmeyen bir adam bile günlük hayatta insanlarla bir, iyi bir komşu, iyi bir esnaflık yapmış ise eğer konuştuğu zaman insanlar onun sözüne kulak verirler bu dünya meselelerinde bile böyleyse din meselelerini varın siz düşünün yani mesela siz davetçisiniz ve karşınızdaki adama İslam götüreceksiniz Şimdi karşınızdaki adamın şunu düşünmesi normal değil midir? Senin bana anlattığın din henüz seni çekip çevirememiş. Beni nasıl çekip çevirsin? Yani senin anlattığın şeyler doğru olsaydı, senin anlattığın şeyler anlattığın gibi etkili şeyler olmuş olsaydı önce senin üzerinde etki ederdi. Sözünün adamı değilsin. Konuştuğunda yalan söylüyorsun. İnsanlarla ilişkilerin doğru değil. Hemen kızıp parlayıp insanların kalbini kırıyorsun. Bu din insanlara rahmettir diyorsun. Konuşurken insanların kafasını kırıyorsun mesela. İki adam iki soru sorduğu zaman şey yapamıyorsun, tahammül edemiyorsun. Misal insanlar bu tip davetçilerin sözlerine kulak vermezler kardeşler. Onun için anlattığımız dinin önce bizim hayatımızda eserlerinin görülmesi lazım. Yani karşıdan bakan adam diyecek ki zaten şunu unutmayın. Çok güzel konuşarak insanları ikna etmek mümkün değildir. Çok güzel konuşarak insanları ikna etmek mümkün değildir. İnsanlar daha ziyade insanların hal davranışından etkileniyorlar. Yani dışarıdan bakıp insanların hallerinden etkileniyorlar. Bundan dolayı İslam'ın ahlaksızlık olarak kabul ettiği. Şimdi önümüzde iki seçenek vardı. Ya İslam ahlakı nedir? Gayri İslam ahlakı nedir? Ya bunu baştan sona anlatacaktık. Bu mümkün değil. Dersimiz çünkü ahlak dersi değil. Ya da sırf örnek olsun diye münafıkların alametlerini aldım ben buraya. Bunları işleyelim diye. O zaman şunu diyebiliriz, bir Müslüman emin olabilmek için, davetini insanlara işittirebilmek için münafıkların alametlerinden şiddet ile kaçınması gerekir. Peki nedir münafıkların alametleri? İmam Bukhari ile Müslümanın rivayet ettiği hadisi önünüzde yazıyor zaten kardeşler. Dört şey vardır ki, kimde bulunursa halis münafıktır. Yani katıksız münafıktır. Kimde bunlardan bir tanesini kendinde bulundurursa şüphesiz ki onda Nifak alametlerinden bir alamet vardır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir, konuştuğunda yalan söyler. Emanete hıyanet eder. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. İnsanlara düşmanlık ettiğinde aşırı gider. Yalan söylemek, emanete hıyanet etmek, sözünü tutmamak ve düşmanlık yaptığı zaman düşmanlıkta aşırı gitmek. Birincisi kardeşler, konuştuğunda yalan söylemek. Konuştuğunda yalan söylemek. Bir İslam davetçisinde kesinlikle bulunmaması gereken şey Şaka yolu dahi olsa yalan söylemektir Çünkü yalan söyleyen insan sadık değildir Sadık olmayan bir insanın insanları sıdka davet etme hakkı da yoktur zaten Yani sen konuştuğun zaman yalan söylüyorsun Yani sen kezzapsın Fakat insanları davet ederken sıdka davet ediyorsun Sende olmayan Henüz senin hayatına yerleşmemiş olan bir şeyi sen insanlara nasıl anlatabilirsin? Bakın kardeşler bu konu özellikle İslam davetçilerinin dikkat etmesi gereken bir konu. Size bununla alakalı hususen yalan insanların hayatına nasıl giriyor? Yani çünkü bir hadis söyleyeceğim önce size. Sonra şeytanlar nasıl insanları yalancılaştırmak için insi ve cinni şeytanlar uğraşıyorlar onu anlatacağım. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis şerifte diyor ki aleyküm bis sidkih فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهذ وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يستقى حتى يكتب عند الله صديقة فإنك أنت العرب ولا أنت العرب فإن كلمة البر يهدي بالبر ويهدي بالبر Tayyip. Tayyip Dur seninle konuşuruz inşallah Sizin üzerinize doğru söylemek vardır Doğru sözlü olun Niye doğru sözlü olun diyor aleyhissalatü vesselam Çünkü doğruluk insanları iyiliğe götürür Yani bir insan eğer doğru sözlüyse iyilik yapar yani Sizin sözünüz doğru olduğu zaman Amelleriniz de düzeliyor Ne alaka diyeceksiniz Alaka şu Allah Teala yüce kelimede diyor ki: "Ya eyühellezine amenu takullaha ve Yani ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin, orta yolnu söz söyleyin, şaşkın olmayan söz söyleyin diyor Allah Teala. Ne olur peki? Yani siz bunu yaptığınız zaman "yuslih lekum a'mâlekum ve yaghfir Allah sizin amellerinizi ıslah eder. Allah sizin günahlarınızı affeder. Yani Allah Teala şana şunu söylüyor. Diyor ki ey Müslüman sen konuştuğun zaman doğru sözlü ol, orta yollu ol, adaletli söz söyle. Ben senin amellerini ıslah edeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunun aynısını söylüyor. Başka bir hadiste yine Peygamberimiz demişti ya. Men damineli beyne lehyeyhi ve lehul cenne. Kim bana şu ikisinin arasındaki ile iki bacağının arasındaki garanti ederse, yani dilinin garantisini verirse veyahut da cinsel uzvunun garantisini verirse, ben de ona cennetin garantisini vereceğim diyor aleyhissalatü vesselam. Yani dil... Müslüman dili konusunda hassas oldu mu? Diline dikkat etti mi? Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle de peygamberi de ona diyor ki ben sana cenneti vaat ediyorum. Ben senin amellerini ıslah edeceğim. Bakın peygamber böyle söylüyor. Ey insanlar diyor. Doğru söyleyin. Doğruluk insanı iyiliğe götürür. Doğruluk insanı iyiliğe götürür. Yani salih amellere götürür. İyilikler ise insanı cennete götürür. Kul doğru söylemeye devam eder. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin yanında doğrulardan yazılıncaya kadar. Yani düşünün çok fazla doğru sözlü olduğunuz zaman günün birinde Allah sizi kendi yanında kayıt altına alıyor. Kulum Ali Sıddık'tır. Kulum Veli Sıddık'tır. Kulum bilmem ne Sıddık'tır diye Allah Azze ve Celle seni şeye alıyor. Sıddık olaraktan yazıyor. Zaten ancak sıddık olan insanların daveti insanların üzerinde etki yapabilir. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Ve iyâkum vel kezîbe. Aman ha yalandan sakının. Yani sakın yalan söz söylemeyin. Sakın yalan, yalanla muamele etmeyin. Çünkü yalan insanı kötülüğe götürür. Yani şimdi biz dedik ki Allah bize diyor doğru sözü söyleyin. Dilinizi garanti edin. Dilinizi koruma altına alın. Amellerinizi ıslah edeyim. O zaman bunun mefhumul muhalifinden şunu anlıyoruz. Dilini koruma altına almayan insanlar. Dili konusunda dikkatli olmayan insanlar. Allah azze ve celle onları koruma altına almadığı gibi. Zaten Allah birinin korumasını çekerse. Allah birinin üzerinden yardımını çekerse kul nefsiyle baş başa kalır. Kul nefsiyle baş başa kaldığı zaman zaten onun kötülükten başka bir çıkar yolu yoktur. Ve innel fucura yehdi ilennar Ve kötülükler de insanları ateşe götürür diyor aleyhissalatü vesselam. Ve innel racula ne yekzibu hatta yuktaba indallahi kezzaba Kul yalan söyler, söyler, söyler ta ki Allah azze ve celle'nin yanında kezzap diye yazılır diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Kulum ali kezzaptır, yalancıdır. Kulum veli adı kezzaptır diye. Kendi sıfatı kezzap olan bir insanın insanlara doğruluk davetini götürmesi kardeşler mümkün değildir. Yalan, yalan diye insanların hayatına bulaşmıyor. Yani şimdi mesela birçok insana hadi kardeşim yalan söyle desen yalan söylemez. Yani nasıl yalan söyleyeyim der. misal. Yalan insanların hayatına şaka yoluyla giriyor kardeşler. Şöyle bir düşünün. Bu kafirler bu kadar komedi dizisi çeviriyorlar. Bu kafirler bu kadar tiyatro oynatıyorlar. Bu kafirler bu kadar fıkra üretiyorlar, bu kafirler bu kadar stand-up gösterileri yapıyorlar. Sizce bunlar sizin eğlenmeniz için yapılan şeyler midir? Yani bu adamların derdi bizi eğlendirmek değil kardeşler, bu adamların derdi bizi eğlendirmek değil. Bu adamların derdi bizim dünyamızı da ahiretimizi de karartmak. Bu adamlar toplumun hayatına yalanı şaka diye, fıkra diye, stand-up diye, espri diye insanların hayatına soktular. İnsanlar şaka yapıyorum derken yalancı oldular. İnsanlar espri yapıyorum derken yalancı oldular İnsanlar toplumu güldürmek için fıkra anlatıyorum derken insanlar yalancı hale geldiler Ondan dolayı kendimizi sakındırmamız gerekir Yani öncelikle yalandan korunmalıyız Ondan sonra bizi yalana götüren yollardan korunmalıyız Bizi yalana götüren birinci yol nedir kardeşler? Şaka yapmak Çokça şaka yapan insan çokça yalan söyler Yani insanları güldürmek için vakanın hilafına olan şeyler söylediğinden dolayı Yalan söylemiş olur ve şakayla başlayan süreç yalan olaraktan insanın hayatına ondan sonra yerleşir ki böyle bir davetçi de olmaz. İkincisi kardeşler çok konuşmak. Yani Müslüman çok konuşmaz. Müslüman faydalı konuşur. Konuşmasında fayda olmayan bir insanın konuşması onun için zarardır. Konuşmasında fayda olmayan insanın konuşması onun için zarardır. ve selam bize ne demişti? Mensamete nece? Kim sısarsa kurtulmuştur. Yani ağzını kapatırsa, sısarsa kurtulmuştur. Hangi suskunluktur bu? Hakkın olmadığı yerdeki suskunluktur. Ama Aleyhissalatu vesselam bize demiş: "Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahire, felyekul hayran ev Yani sizden biri ya hayır söylesin Allah'a ahiret gününe iman eden veyahut da sussun diyor peygamber Aleyhissalatu vesselam. Müslüman konuşurken düşünmeli. Bu benim konuşmam hayır mıdır? Hayır değilse eğer şeyine diline bir tane fermuar çekmelidir. Çünkü mübah gibi görünen, basit gibi görünen çok konuşma zaman içerisinde insanı yalana götürüyor. Mübah gibi görünen, basit gibi görünen çok konuşma, gereksiz konuşma, hayır olmayan konuşmalar zaman içerisinde insan farkında olmadan insanı yalana götürüyor. Niye? Çünkü çok konuşan insan gevşektir kardeşler. Yani dili konusunda gevşektir. İmam Tirmizi Peygamber Aleyhissalatu Vesselamdan şunu rivayet ediyor. Diyor ki kul sabahladığı zaman, uyandığı zaman bütün organları ona der ki: "İttakil ittakillah fina. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. İnne ma nahnu Biz seninle varız." Yani el, ayak, bütün organlar dile sesleniyorlar. "Ey dil" diyorlar. "Biz seninle varız." Bundan dolayı bizim hakkımızda Allah'tan kork. Sen do doğrulursan istikamet üzere olursan biz de istikamet üzere oluruz. Sen sapıtırsan biz de sapıtırız diyorlar. Yani bütün organlar salahın ve fucurun nereden geçtiğini çok iyi biliyorlar. Ondan dolayı kardeşler çok ve gereksiz konuşmak. Özellikle bizim toplumda bunun adı muhabbet biliyorsunuz. Hani şimdi çok konuşmak deyince kulağa biraz kötü geliyor. Hani çok konuşmak, gevezelik diye. Fakat adına muhabbet dediğiniz zaman hani iyi bir şey yapıyormuşsunuz gibi sanki. Işte. Oturduk muhabbet ediyoruz. Muhabbet ne peki? İçinde dünyaya ahirete faydalı olan bir şey var mı? İçinde dünyaya ahirete faydalı olan bir şey yok. Ondan dolayı kardeşler yalandan şiddetle kaçınmalıyız. Çünkü yalancı olan insanların daveti toplumlar üzerinde etki etmez. Ve insanları yalana götüren iki tane mesele vardır. Bunlardan bir tanesi çok ve gereksiz konuşmak. Toplum buna sohbet de dese, muhabbet de dese bunun adı gevezeliktir. Bunlardan ikincisi ise gereksiz şaka, şaka yapmak. Çünkü şaka zaman içerisinde insan farkında olmadan insanın hayatına, insanın sözlerine yalanı yerleştiriyor maalesef. İkincisi ise emanete hıyanet etmek. Bunu aslında kısmen geçen dersimizde anlattık. Yani mesela komşuluk ilişkilerini anlatırken, esnaflık ilişkilerini anlatırken kardeşler bu meseleye de beraberinde değindik. Şunu söyleyelim hani emanet meselesini. Mesela diyelim siz insanlarla ilişkideyken İnsanlar sürekli birbirlerine bir şeyi emanet veriyorlar. Sürekli bir şeyi birbirlerine ödünç bırakıyorlar. Şimdi siz insanların size vermiş oldukları emanetlere hıyanet ettiğiniz zaman, bunları hakkıyla gözetmediğiniz zaman, sizin sözünüzün o insanlar üzerinde para etme ihtimali var mıdır? Yoktur. Çünkü bu şahsiyetsiz insanların tutumudur. Şahsiyetsiz insanların davranışıdır. Mesela şöyle düşünün, siz kiracısınız diyelim. Adam size ev kiraya verdi. Adam bu evi seninle ne diye kiraya verdi? Alın. Çocuklarınız duvarları çizsin. Ondan sonra işte kapıların kollarını kırın. İşte dolapların, kolların, şeylerini kapaklarını kırın. Eve zarar verin. Adam size bunun için vermedi. Adam size bu evde oturun diye bu evi verdi. Doğru mu? Şimdi siz tam evden çıkacaksınız diyelim. Adam geldi evin içine bir girdi. 10 ay oturmuşsunuz. Adama 5 milyar vermişsiniz. 10 milyarlık masraf çıkarmışsınız adama. Misal. Yani adam bu manzarayı gördükten sonra sizin gibi sakallı olan Eşi sizin gibi giyinen insanların davetine adam kulak verir mi? Mümkün değil. Aman benden uzak durun der. Yani Çünkü siz sizden bir tanesine on aylığına ev verdim. Bana beş milyar kira verdi. Evden çıktığında on milyar masraf yaptım eve. E diye. Şimdi sen de bana din anlatayım dersin. Beş kelime anlatırsın. On kelime borçlu çıkarım ben sana diye. Aman diye bizi yanından uzaklaştırıyor. Hakeza esnaflık da böyledir. Komşuluk da böyledir kardeşler. Müslüman emanete sahip çıkan insandır. Münafık ise Emanetler konusunda çok rahattır. Bundan dolayı da insanların emanetlerini insanlara, insanların verdiği şekilde emanet etmez. Bunun sebebi ise ahiret bilincidir. Yani Müslüman hayatın her alanında Allah Azze ve Celle'nin onu hesaba çekeceğini bildiği için her alanda hassastır. Yani biri bana bir kalem verdi diyelim. Misal benim için mesele kalem meselesi olmamalıdır. Mesele kalem meselesi olmamalıdır. Mesele Allah'ın beni bu kalemden hesaba çekeceği olmalıdır. Yani mesela diyelim ki ben senin evine saatimi bıraktım. Yani senin için bu çok önemsiz olabilir. Bir saat dersin ne olacak yani diye. Mesele zaten saat meselesi değildir. Mesele kıyamet gününde Allah seni senin evine bırakılmış bu emanetten hesaba çekecektir. Ondan dolayı münafıkların ahiret gibi bir derdi olmadığından, münafıkların hesap gibi bir derdi olmadığından insanların emanetleri konusunda da gevşeklik gösterirler. Onun için kardeşler emanet, Sosyal hayatta insanların birbirine güvenmesindeki ölçülerden bir tanesidir. Emanet sahibi olan insanlara insanlar güvenirler. Emanet sahibi olmayan insanlara ise insanlar güvenmezler. Bu konuda hususen yani bir konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunu bilin inşallah. Bizim için şu anda vakadaki en büyük emanet nedir kardeşler? Şu anda bize kalan vaka cihat bölgelerine gitmiş olan veya zindanlarda bulunan kardeşlerimizin geride bize bıraktıkları emanetlerdir. Şu anda Müslümanlar için her Müslümanın en büyük emanet olarak görmesi gerektiği ve buna hıyanet etmemek için ne yapabilirim demesi gereken şey cihada giden Allah için, Allah'ın kelimesini yüceltebilmek için ribat tutan, Allah'ın yolunda mücadele eden kardeşlerimizin emanetidir. Bir de sırf bu kelime davanın kelimesi yücelsin diye zindanların karanlığını tercih eden kardeşlerimizin Geride bizlere bıraktığı emanetlerdir. Bakın bununla alakalı size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir tane Müslüman cihada gidiyor. O Müslümanın geride kalan çoluk çocuğu perişan oluyor. Yani arkadaşları onunla hakıyla ilgilenmiyorlar. O çocukların, o kadının haklarını gözetmiyorlar. Daha sonra siz o bölgede davet yaptığınız zaman, yaşanmış bir şeyi anlatıyorum size. Adam diyor ki ya kardeşim siz daha birbirinize sahip çıkmıyorsunuz ya hamukallah. Siz daha birbirinize sahip çıkmıyorsunuz. Yani hani birbirine sahip çıkmayan insanlar bana verebileceği ne olabilir ki diyor adam. Yani bakın emanete, kıyamet ve emanete riayetin davet üzerindeki şey, davet üzerindeki etkisi. Başka bir olay anlatayım size. Ee, kadının bir tanesi silivri cezaevinde bir tane şey görüyor. Ee, bir tane işte böyle bizim ablalara yakın örtünen bir tane kadın görüyor. Tabi bunlar adli mahkumları ziyarete gelmişler. Ben o diğer kadını tanıyorum yani ikinci kadını tanıyorum o anlatıyor zaten. Kadın bunu görünce demiş ki benim de işte e, kızım mı var demiş gelinim mi var? Aynı sizin gibi örtünüyor. da kocası işte cezaevinde falan. Tabi şimdi oradaki kadınlar birbirlerine dertlerini anlatıyorlar. Yani hani işte kimse bakmıyor kocanın ailesi bizi bıraktı kira ödeyemiyoruz falan filan. Kadın şöyle bir şey demiş Yani ben o ortam kimin ortamıysa bilmiyorum e, Tahmin ediyorum sadece Çünkü kadının geldiği antika Gün gören o taraflardan gelmiş kadın Artık hangi Müslümanlar onu bilmiyorum Kadın demiş ki ya onların zaten öyle bir sorunu yok Onların arkadaşları Allah'ın izniyle onlara dört dörtlük bakıyorlar Bu çok büyük bir şereftir Bak böyle bir kadına sen davet götürsen Bak tanımadığımız kardeşler e, Bir emanete sahip çıkmışlar Ve bu bir müşrik üzerinde Çok ciddi ve olumlu bir etki bırakmış Belki yarın öbür gün yolda o kadının tesettüründe bir kadın o ablamıza din anlattığında ve o ablayı getirip yukarı katta sohbete davet ettiler diyelim. İçeriye girdi, baktı herkes aynı şekilde örtülü. Misal ablaların meclisine benim şu anlattıklarıma böyle kulak verecek kadın. Bunlar diyecek emanete sahip çıkan insanlardır. Bunlar sözünün adamı insanlardır. Hiç tanımadığımız birkaç tane Müslümanın Allah'ın dinine bağlı kalaraktan gösterdikleri İslam ahlakı Başka Müslümanların onlara anlatmış oldukları davetin etkili olmasına katkıda bulunuyor kardeşler. Onun için emanetler meselesinde dikkatli olmamız lazım. Çünkü sosyal ilişkilerde insanların birbirlerine güvenmesinin ölçütlerinden bir tanesi de insanların emanetlere ne kadar riayet ettiği meselesidir. Bu arada hem bir sorumluluğumuzu hatırlatayım dedim hem de bir pratik örnek olsun diye söylemiş oldum inşallah. 3- Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Söz verdiğimiz zaman bundan kastettiğimiz şey şudur kardeşler. Bu hangi söz olursa olsun. Yani istersen saat üçte geleceğim demiş olun. İstersen sana şunu yapacağım demiş olun. İstersen hangi alanda insanlara vaat verirseniz verin. Söz verirseniz verin. Sizin güvenilirliğinizin ölçüsü sözünüzde durmaktır. Bundan dolayı kardeşler Müslüman... Özellikle mesela şu an bizim aslımızın en büyük problemlerinden bir tanesi, randevulara, vaatlere ve sözlere insanların riayet etmemesidir. Yani hususen İstanbul'da yaşayan insanların bir de bahanesi var, trafik. Yani artık trafik olsa olmasa adam trafikteydim diyor. Veyahut da trafik olsa olmasa diğeri diyor ki muhtemelen trafikte kalmıştır. E, misal. Ve bu şekilde insanlar vaatlerini yiyorlar. Bu şekilde insanlar sözlerini yiyorlar. Benim size burada hususen söyleyeceğim şey, ee, ne olursa olsun bu bir küçük çocuğa verdiğiniz söz de olabilir bu koca bir adama vermiş olduğunuz bir söz de olabilir fark etmez fakat vermiş olduğunuz sözlere mutlaka riayet etmeye çalışın bunun temelinde de yine ahiret bilinci yatıyor yani münafıklar niye sözlerinde durmazlar veya bilmiyormuş düşündünüz mü yani nifakla sözde durmanamanın arasında nasıl bir alaka olabilir mesela Mesela ahiret bilinci meselesidir yani münafık Söylediği sözlerden hesaba çekileceğini düşünmediğinden dolayı Söz verirken rahat bir şekilde söz verir Onu yerine getirip getirmemeyi önemsemez Fakat Müslüman ağzından çıkan her sözün Allah'ın tayin ettiği melekler tarafından kayda alındığını Ve söylemiş olduğu bu her sözden Kıyamet gününde hesaba çekileceğini bildiğinden dolayı Müslüman vermiş olduğu sözlere Allah'ın izniyle riayet eder Ve sözünde durmayan insanlar Mesela bu konuda neyi örnek verebiliriz? Özellikle borç meselesi yani hepiniz ticaret yapmış olduğunuz için kardeşler borç meselesi hayatınızın bir parçası. Hele özellikle bizim toplumun e, saçma sapan bazı sözleri var ya işte borç yiğidin kamçısıdır. Borç adama cenaze namazı kıldırtırmaz Borç kim, yiğidin mi yiğidin kamçısı değil yani. Hani borçlu bir şekilde öldüğün zaman senin cenaze namazın kılmıyor yani. Nerede yiğit oldun? Nerede eline kamçı aldın? Misal Allah Resulü bir sahabenin cenazesi getirildiği zaman diyor Ebu Hureyre, Allah Resulü sorardı. "Hal aleyhi deynun. Bunun üzerinde bir borç var mıdır? Eğer borcu yoktur derlerse Allah Resulü namazını kılardı. Eğer borcu varsa "Sallu ala sahibikum. derdi. "Sallu ala sahibikum." Siz namazını kıldırın. Yani peygamberimiz namazını kılmıyor. Siz kıldırın diyor. Şehit olsa adam "Nefsul mu'mini muallaqatun bi deynihi hatta yuqda anhu." Müslümanın nefsi borcuyla asılıdır. Borcu ödeyinceye kadar yani cennetin kapısına gelmiş Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden faydalanacak fakat birilerinden borç almışsa ve bu borcu da vermemişse sözünde durmamışsa eğer Allah Azze ve Celle onu orada asıyor öyle asılı bir şekilde kalıyor. Şimdi mesela siz ticaret yapıyorsunuz şimdi kardeşler bakın insanlar sizi neyinizle tanıyorlar tüccar bir adama mesela ben diyelim ki benim güvenilir olup olmadığımı öğrenmek istediniz. Dur bakalım hocanın ticareti nasıl der misiniz demezsiniz. Çünkü ben ticaretle benim bir işim yok. Benim öğrencilerimle ilişkime bakarsınız. Kendi yanımda bulunan insanlarla ilişkime bakarsınız. Benim güvenilirliğime böyle hükmedersiniz. İnsanlardan biri de sizin güvenilirliğinize hükmetmek istediğinde sizin ticaretinize bakacak. Yani bu adam ticaretinde nasıl? Mesela şimdi bile herhangi bir yerle ticarete gittiğinizde adam bankaları arıyor. Sizin daha önce senet verdiğiniz, çek verdiğiniz yerleri arıyor. Sizden referans istiyor. Hele adam emin midir? Yoksa emin değil midir? E diye. Şimdi altına girebileceğiniz, altından kalkabileceğiniz kadar yükün altına girin. Aksi halde insanlar Müslümanları yalancı olaraktan tanıyorlar. Yani söz veriyor, borcunu zamanında vermiyor, insanları mağdur ediyor diye insanlar Müslümanları bu şekilde tanıyorlar. E bir insanlar ticaret hukukunda yalancı olarak tanıdıkları bir insanın Davetine kulak vermezler. Ticaret hukukunda yalancı olarak sözünü tutmayan bir insan olarak tanıdıkları insanların davetine insanlar icabet etmezler. Borç yiğidin kamçısı mamçısı değildir. Bunu da kafanızdan silin. Söz verdiğinde sözünü tutmamak münafıkların alametlerindendir. Yani bunu bu şekilde kodlarsanız Allah alemsin için daha faydalı olur. Tabi bunu Allah'ın rızkını daralttığı ve Allah'ın rızkını daralttığı için veya bir musibet gönderdiği için borcunu ödeyemeyenlerden bahsetmiyorum. Ama lüksünü terk etmediğinden, ihtiyaçlarını kısmadığından dolayı insanlara borçlu kalan insanları söylüyorum. Mesela örnek veriyorum. Adamın borcu var. Söz vermiş zamanında vermiyor. E kardeşim bak bu münafıkların alametlerinden sen niye böyle yapıyorsun? E valla diyor işte para olsaydı verirdim falan. Senin içtiğin sigaranın fiyatı Ne kadar? 10 milyon, 5 milyon ayda 150 milyon yapar. 10 ay sigara içmesen, kenara koysan o parayla zaten borcunu bitireceksin. Misal araba arabaya ne kadar benzin kullanıyorsun? 400 milyon, 500 milyon. Arabayı ver. Toplu taşıma araçlarını kullan. 3 ay, 5 ay toplu taşıma araçlarıyla git gel, borcunu öde. Ne kadarlık evde oturuyorsun? 1 milyarlık evde oturuyorum. 1 milyarlık evde oturma. 500 milyonluk bir eve geç. Borcunu bitirinceye kadar İşin selamete çıktıktan sonra ondan sonra tekrardan Allah'ın sana geniş kıldığı bir yere git. Orada şeyini öde, borcunu öde misal. Nereye tatile gidiyorum diyor adam. Adamın borcu var. A Müslüman başkaları ondan şikayetçi tatile gidiyor. Tatilde ne işin var senin? Yani şu an ölsen, şehit olsan Allah senin nefsini asacak. Seni cennete koymayacak Allah azze ve celle. Sen nasıl tatile gidiyorsun misal? Yani kardeşler söylemek istediğim şey şu. Borç meselesi bize biraz yanlış öğretilmiş. Hepimiz de tüccarız. İnsanlar bizi borçlara bağlılığımızla tanıyorlar. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Borçlar hususunda özellikle elimizden geldiği kadar borçlardan kurtulmak lazım ve sözümüzün adamı olmamız lazım. Dört, düşmanlık yaptığında haddi aşar. Düşmanlık yaptığında haddi aşar. Müslüman, herhangi biriyle kasımlık yaşadığında... Eğer bu husumet din adına olmayan bir husumetse, Müslüman affetmesini bilendir. Eğer bu husumet, din alanında olmayan bir husumetse, Müslüman affetmesini bilendir. Çünkü, bütün düşmanlıklar bir gün dostluğa dönüşür, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın söylediği bir şeyi söylüyorum, bütün düşmanlıklar bir gün dostluğa dönüşür, Allah için olanı müstesna. Allah için olan düşmanlık, Allah faktörü aradan kalkmadığı müddetçe düşmanlık olaraktan ilelebed devam eder. Yani mesela müşriklere düşmanız. Doğru mu? Müşriklerin düşmanı mıyız burada tabi? Müşriklerin düşmanıyız. Müşriklere düşmanlık etmek, müşriklerden teberri etmek, tevhid kelimesinin manasıdır aynı zamanda. Yani la ilahe illallah'ın manası nedir kardeşler? وَاِسْقَالَ اِبْرَاهِيمُ ve وَقَوْمِهِ innani بَرَاءٌ mimma tabudun. İbrahim babasına ve kavmine dedi ki ben sizden ve ibadet ettiklerinizden beri İllellezi fatarani fe innehu seyahdin. Beni yaratan Allah müstesna Bir tek o beni hidayet eder diye Nerede Kur'an-ı nefi ve ispat varsa O kelimeyi i tevhidi, tefsir ediyor demektir Ben sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriğim Nef yetti, dedi, Allah müstesna illallah dedi Ispat etmiş oldu İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Ve Allah Azze ve Celle diyor ki bu söz için Ve cealaha kelimeten Baqiyeten fi akibihi Allah Azze ve Celle bu sözü onun arkasında ebedi bir kelime, baki bir kelime olaraktan kıldı diyor. Nedir baki olan kelime? Selef bunu La ilahe illallah olarak tefsir ediyor. La ilahe illallah'ın manası müşriklerden teberrih etmektir. Şimdi ben müşriklere düşmanlığımda aşırı gittim diyelim. Biri bana diyebilir mi? Bu münafıkların özelliklerindendir. Münafık düşmanlık yaptığında haddi aşar. Öyle bir şey yok. Burada kastettiğimiz nedir? Allah için olmayan düşmanlıklardır. Yani dünyevi bir takım düşmanlıklarımız var diyelim. İşte birbirimizin kalbini kırmışız, ticarette bozuşmuşuz vesaire. Bunda affetmeyen, bunda direten insanda ve aşırı giden, karşıdakini yerle bir eden, onun bütün iyiliklerini silen, sadece kötülüklerini gören anlayış bu münafıkların anlayışıdır. Müslümanların anlayışı olmaz. Ama söz konusu düşmanlık din meselesi ise o karşımızdaki iman edinceye kadar. Hatta tu'minu billahi vahde, tek olan Allah'a iman edinceye kadar Bizimle sizin aranızdaki berabet, bera, beraat devam eder, dir deriz müşriklere. Ama dediğim gibi, mesela kadınla koca kavga edebilir, patronla işçi kavga edebilir, aynı toplulukta bulunan iki tane Müslüman tartışabilir misal. Önemli değil. Hangi taraf bu düşmanlıkta aşırıya gidiyorsa, bir türlü affetmeyi bilmiyorsa, bunu diretiyorsa, onda münafıklıktan bir hasret vardır. Ve insanlar... Şimdi burada sorabilirsiniz. Bunun bizim davetimizle ne alakası var? Yani mesela ben biriyle düşmanlık ettiğimde aşırı gidiyorum. Sonra davet yaptığımda sözümün dinlenmemesiyle ne alakası var? Şu alakası var. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki Tabi رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Sen Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak oldun. Yani peygamberimize diyor senin bu yumuşaklığın Müslümanlara iyi muamelen Allah'ın rahmetiyle gerçekleştiği. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Şayet sen sert bir adam olsaydın, onlara karşı katı kalpli bir adam olmuş olsaydın, senin etrafından dağılır giderlerdi diyor aleyhissalatu vesselama. İnsanlar katı olan insanların davetine kulak vermezler. İnsanlar katı olan, sert olan insanların davetine kulak vermezler. Düşmanlığında aşırı giden, affetmeyi bilmeyen insanlar da kardeşler, umumen katı olan insanlardırlar. Katı, oldukları insan, katı insanlar oldukları için de insanlar onların davetlerine icabet etmezler. Onun için dünyalık meselelerde affetmeyi öğrenelim. اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السما. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökyüzündeki de size merhamet etsin diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Eğer Allah'ın bize affetmesini istiyorsak, Allah'ın günahlarımızı bağışlamasını istiyorsak düşmanlıklarda aşırı gitmeyeceğiz. Affetmeyi bileceğiz. Hani bu Bekir'in kızına zani dediler Ebu Bekir'in kızına zina yaptı dediler. Ebu Bekir de bir baba olarak kızdı ve dedi ki yemin olsun ki ben kızıma zina iftirasında bulunan mistah ve benzerlerine bundan sonra yardım yapmayacağım. Allah Azze ve Celle hayır dedi. Sizden iyilik ve zenginlik sahipleri akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine vermemek üzerine yemin etmesinler dedi Ebu Bekir'e. Sebep peki? Yani niye böyle bir şey yapmasınlar? Allah öğretti. أَلَا tuhibuna يَغْفِرَ Allahu lekum. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Yani siz affedeceksiniz ki, siz görmemezlikten geleceksiniz ki Allah Azze ve Celle de beraberinde sizleri affetsin diye. Ondan dolayı kardeşler dünyalık olan düşmanlıklarda elimizden geldiği kadar affedici olalım. Hatta kırgın olduğumuz, kalbimizin kırık olduğu kardeşlerimiz varsa bunu da bir vesile bilelim, onlardan helallik dileyelim. Özür dileyen taraf haklı olsak da biz olalım. Ve umudumuz da Allah Azze ve Celle'nin bizi affetmesi olsun. Yani Allah'ın bizi affetmesini istediğimizden, davetimizin başka insanlar üzerinde olumlu etki bırakmasını istediğimizden dolayı Müslüman kardeşlerimizi affetmeye de bunu inşallah bir vesile kılmış olalım. Diyelim inşallah. Son olarak kardeşler, sözleriyle amelleri uyuşmalıdır demişiz. Son burayı kapatıyorum zaten. Bununla ilgili geçen dersimizde de biraz konuşmuştuk yalnız burada yani ben bunu yazmamın tek nedeni altta zikretmiş olduğum paragrafı izah etmek için söyledim yoksa zaten diğer boyutlarını bir önceki dersimizde anlatmıştım kardeşler hususen bizim aslımızda davetçilerin karşılaştığı çok ciddi bir problem var yani söz ve amelin uyuşmaması konusunda o da nedir o da şudur mesela şu anki davet kardeşler önünüzdeki paragrafı okuduğunuzda anlayacaksınız zaten şu anki davet İnsanlar tevhidi kabul etmiyor değiller. İnsanlar şirkin yanlış olduğunu kabul etmiyor değiller. Aslında insanların çoğu tevhidin de ne olduğunu kabul ediyor, şirkin de ne olduğunu kabul ediyor. Niye? Çünkü bu fıtrat davetidir. Yani biz karşımızdakine tevhidi anlattığımız zaman ona onun vicdanında hiç olmayan bir şeyi ilk defa anlatmıyoruz. Onun vicdanında en altlara gitmiş olan bir şeyi açığa çıkarıyoruz sadece. Allah'ın fıtratına yerleştirdiği bir şeyi açığa çıkarıyoruz sadece. İnsanlar farkındaysanız tevhid yoktur. Sizin söylediğiniz yanlıştır demiyorlar. Özürler sunuyorlar. Ama ne yapalım? Ama işte oy vermesek şöyle olur. Askere gitmesek böyle olur. İşte tasavvuf ehlinde laf söylesek şöyle olur. Gibi sürekli bizim karşımıza özürler getiriyor. Böyle yaparsak yaşayamayız falan. Onun için muasır tevhid daveti İnsanlara tevhidi ulaştırmaktan ziyade insanların şer'i olmayan özürlerini iptal etmek üzerine kuruludur. Yani hani neyin davetini yaptığımızı bilmemiz lazım ki yaptığımız şeyin adı davet olsun. Biz şu anda insanlara daha ziyade tevhidin ne olduğunu ispat etmeye çalışmıyoruz. Çünkü karşımızdaki insanlar bunu kabul ediyorlar. Biz neyi ispat etmenin peşindeyiz şu anda? Davet daha çok ne üzerine kuruludur? Tevhidi, tevhid olarak kabul eden insanların tevhidi yaşamama adına, Öne sundukları şer'i olmayan mazeretleri şer'en iptal etmekle meşgulüz. Bak sen buna özürdür diyorsun ama Allah azze ve celle bunu özür olaraktan kabul etmemiş. Sen benim böyle bir bahanem var diyorsun ama Allah böyle bir bahaneyi kabul etmemiş. Şimdi kardeşler bizler insanların hayatlarında var olan bir takım bahaneleri iptal ederken kendimiz hayatımıza bir takım bahaneler sunarsak insanlar bizim davetimize kulak vermezler. Şimdi mesela örnek veriyorum. Karşıdaki adam anlatıyor. Din anlatıyor bu adama. Adam dinliyor doğru doğru. Bütün söylediklerin doğru diyor ama ne yapalım? Askere gitmesek şöyle olur. Bizimki çürütüyor. Adam doğru doğru ama diyor işte falan işte tekeleri zaviyelere şirktir, küfürdür desek kapatsak insanlar iyice sapıtacaklar. Bari bunlar insanlara rehabilite merkezi gibidir mesela. Diyor adam. Bizimki çürütüyor. En son adam bizimkine dönüp Peki senin niye sakalın yok diyor. Dikkat et bak. Sakalı da Allah'a emretmemiş mi? Etmiş. Niye sakalın yok diyor. Adam diyor ki valla şimdi işte bizim işe girmem için, çalışabilmem için sakalımı kesmemem. Bitti. Böyle bir davet olmaz. Yani şimdi sen ona bir din anlattın, karşıdaki ona dindir dedi. Sonra sana bir takım özürler sundu ve sen Allah'ın emirlerinin karşısında bu özürlerin geçersiz olduğunu söyledin. Doğru mu? Aynı şeyi adam bu sefer sana sordu, bu sefer tuttun adama sen mazeret söyledin. İşte bu davetçinin sözüyle özünün uyuşmamasıdır. Mesela adama diyelim ki biz işte anlatıyoruz, karşımızdaki kabul ediyor ve kabul ettiği zaman da bize özürler sunuyor. Biz özrünü iptal ediyoruz. Karşımızdaki adam bize diyor ki mesela şöyle yapmak lazım o zaman, böyle yapmak lazım filan. Şimdi biz diyoruz ki şimdi bu dediğin gibi yapsak hani bu şekilde anlasak işte hemen tutukluyorlar, cezaevine atıyor. Olmadı. Bak Şimdi sen de ona bir özür getirdin. Bu sefer senin hayatında kendin için özür kabul ettiklerin neyse karşı taraf da kendisi için bunu özür kabul ediyor. Hususen senin karşındaki adam muvahhit olmadığı için senin karşındaki adam vahye dayalı bir şuura sahip olmadığı için hangi özürlerin geçerli olduğunu, hangi özürlerin geçersiz olduğunu bilmiyor adam. Bilmediği için de senin sözünle amelin birbiriyle uyuşmuyor gibi görünüyor ve doğal olarak da karşıdaki üzerinde senin davetin sen güvenilir olmayan bir adam konumuna düşüyorsun ve senin davetin de maalesef geçersiz oluyor. Şimdi adam mesela yaşanıyor bunlar duymuşsunuzdur. Tevhidi anlatıyor, mangalda kül bırakmıyor, karşıdaki de şeytanlık yapacak ya. Karşıdaki de söylüyor, soruyor. E, hoca diyor sen dükkanında da post yazısı var. Sen de faiz, sen de faiz yiyorsun. Faiz yemek haram değil mi? Bizimki başlıyor. Bu konuda ihtilaf var alim olmadı. Olmadı bu konuda ihtilaf yok. İhtilaf mı ihtilaf yok da olsa bile ihtilaf yani birileri faizin ihtilafı olmamakla beraber birileri diyelim ki bu konuda ihtilaf etmiş olsa bile senin davetin muasır davet insanların özürlerini iptal etmek üzerine kurulur. Sen buna yoğunlaşmışken sen nasıl Allah'ın haramları helalleri konusunda kendi hayatına bir takım özürler tayin edebilirsin. Mesela böyle olunca kardeşler mesela biri anlatıyor Müslüman okul meselesini anlatıyor Karşıdaki diyelim ki haklısın diyor. Ben, ben de hiç görmedim haksızsız diyen. Ama çocukları göndermesek cahil kalacaklar. E ben sana diyorum ki çocuğun putperest olacak. Sen bana diyorsun ki çocuğum cahil. Bırak cahil kalsın. Cahil bir Müslüman putperest bir bilgili müşrikten daha hayırlıdır. Cahil bir Müslüman putperest kafir ama profesör olan bir müşrikten daha hayırlıdır. Şimdi e, burada hiç okuma yazma bilmeyen bir amcamızla Hindistan'da ineğe tapan, Türkiye'de Atatürk'e tapan bir müş, e, profesör müşriği yan yana koyduğun zaman hangisi daha hayırlıdır? Elbette ki bu daha hayırlıdır. Bırak çocuğun cahil kalsın. Anlatıyorsun diyelim karşıdakine bunu. Karşıdaki de Müslümana diyor e, okulla televizyon arasında bir fark yok ki. Yani, şimdi adam şeytanlık yapacak. Adamın niyeti samimi değil. Senin de evinde televizyon var diyor sen Bizimki başlıyor işte tamam da televizyon olmasa çocuk ağlıyor. Olmadı olmadı olmuyor zaten. Yani oturmuyor. Hani Allah buna haram kılmışsa ikisinin arasında fark yoksa İkisi de çocukları saptırıyorsa onu da evinden çıkaracaksın atacaksın ki senin davetinin karşısında sözüyle özü bir olmayan sözüne güvenilmeyen insan durumuna düşmeyesin diye. Onun için kardeşler sözüyle amelleri birbirine uyuşmayan insanlar insanların yanında güvenilir olan insanlar değillerdir ve güvenilirlik sıfatını kaybeden insanlar da İslam davetçisi olamazlar. Bu iki tane dersimizde bunu bitirdik bir dahaki dersimizde ikinci maddeye geçeceğiz. Davette ve davetçide bulunması gereken birinci sıfatı öğrendik. Davetçi emin yani güvenilir olmalıdır. Allah Azze ve Celle bizleri ve İslam için davet yapan bütün Müslüman kardeşlerimizi sözlerinden ve ellerinden, dillerinden emin olunan kullarından eylesin. Bizleri anlattıklarımızı anlayan, anladıklarını yaşayan Müslümanlardan eylesin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin.